mahrem bir suale cevaptır. Şu sırr-ı inayet, eskiden mahremce yazılmış. On dördüncü sözün ahirine ilhak edilmişti. Her nasılsa, ekser müstensihler unutup yazmamışlardı. Demek münasip ve layık mevkiyi burasıymış ki, gizli kalmış. Benden sual ediyorsun, neden senin Kur'an'dan yazdığın sözlerde bir kuvvet, bir tesir var ki, müfessirlerin ve ariflerin sözlerinde nadiren bulunur. Bazen bir satırda bir sahfe kadar kuvvet var. Bir sayfede bir kitap kadar tesir bulunuyor. El cevap: Güzel bir cevaptır. Şeref icazı Kur'an'a ait olduğundan ve bana ait olmadığından bila perva derim. Ekseriyet itibariyle öyledir. Çünkü, Yazılan sözler tasavvur değil tasdiktir, teslim değil imandır, marifet değil şehadettir, şuhuddur, taklit değil tahkiktir, iltizam değil izandır, tasavvuf değil hakikattir, dava değil dava içinde bürhandır. Şu sırrın hikmeti budur ki, eski zamanda esasat imaniye mahfuzdu, teslim kaviydi, teferruatta ariflerin marifetleri delilsiz de olsa beyanatları makbul idi, kafi idi. Fakat şu zamanda dalalat fenniye, elini esasata ve erkana uzatmış olduğundan her derde layık devayı ihsan eden, hakimi rahim olan Zât-ı Zülcelal, Kur'an-ı Kerim'in en parlak mazharı icazından olan temsilatından bir şulesini, az zuzafuma, fakru ihtiyacıma merhameten. Hizmeti Kur'an'a ait yazılarıma ihsan etti. Felillahilhamd, sırrı temsil dürbünüyle en uzak hakikatlar gayet yakın gösterildi. Hem sırrı temsil cihetül vahdetiyle en dağınık meseleler toplattırıldı. Hem sırrı temsil merdiveniyle en yüksek hakaika kolaylıkla yetiştirildi. Hem sırrı temsil penceresiyle hakaiki gaybiyeye Esasatı İslamiye'ye, şuhuda yakın bir yakîn-i imaniye hasıl oldu. Akıl ile beraber, vehim ve hayal, hatta nefs ve heva teslime mecbur olduğu gibi, şeytan dahi teslim-i silaha mecbur oldu. Elhasıl, yazılarımda ne kadar güzellik ve tesir bulunsa, ancak temsilatı ı Kur'aniyenin lemaatındandır. Benim hissem, yalnız şiddeti ihtiyacımla taleptir ve gayet aczimle tazarruumdur. Dert benimdir, deva Kur'an'ındır. Yedinci meselenin hatimesidir. Sekiz inayeti ilahiyye suretinde gelen, işareti gaybiyeye dair gelen veya gelmek ihtimali olan evhamı izale etmek ve bir sır raziyi inayeti beyan etmeye dairdir. Şu hatime dört nüktedir. Birinci nükte 28. mektubun yedinci meselesinde. 7 8 külli ve manevi inayat-ı ilahiyeden hissettiğimiz bir işaret-i gaybiyeyi 8. inayat namı ile tevafukat tabiri altındaki nakışta o işaretin cilvesini gördüğümüzü iddia etmiştik. Ve iddia ediyoruz ki bu 7 8 külli inayatlar o derece kuvvetli ve katidirler ki her birisi tek başıyla ile o işaret gaybiyeyi ispat eder. Farz-ı muhal olarak bir kısmı zayıf görülse hatta inkar edilse o işaret-i gaybiyenin halal halel vermez. O 8 inayatı inkar edemeyen o işareti inkar edemez. Fakat tabakat-ı muhtelif olduğu hem kesretli tabaka olan tabakayı avam gözüne daha ziyade itimat ettiği için o 8 inayatın içinde en kuvvetlisi değil belki en zahirisi tevafukat olduğundan Şendan ötekiler daha kuvvetli fakat bu daha umumi olduğu için ona gelen evhamı defetmek maksadıyla bir müvazene evinden bir hakikati beyan etmeye mecbur kaldım. Şöyle ki, o zahiri inayet hakkında demiştik. Yazdığımız risalelerde Kur'an kelimesi ve Rasûl-i Ekrem aleyhissalâtu kelimesinde öyle bir derece tevafukat görünüyor. Hiçbir şüphe bırakmıyor ki bir kast ile tanzim edilip müvazi bir vaziyet verilir. Kast ve irade ise bizlerin olmadığına delilimiz 3 dört sene sonra muttali olduğumuzdur. Öyleyse bu kast ve irade bir inayet eseri olarak gaybidir. Sırf İcazı Kur'an ve İcazı Ahmediyye'yi teyit suretinde o iki kelimede tevafuk suretinde o garip vaziyet verilmiştir. Bu iki kelimenin mübarekiyeti i̇caz Kur'an ve İcaz-ı bir Hatem-i Tasdik olmakla beraber, sair misil kelimeleri dahi, ekseriyet-i azime ile tevafuka mazhar etmişler. Fakat onlar, birer sahifeye mahsus. Şu iki kelime, bir iki risalenin umumunda ve ekser risalelerde görünüyor. Fakat mükerrer demişiz, bu tevafukun aslı, sair kitaplarda da çok bulunabilir ama, kast ve irade-i gösterecek bu derece garabette değildir. Şimdi bu davamızı çürütmek kabil olmadığı halde zahir nazarlarda çürümüş gibi görmekte bir iki cihet olabilir. Birisi Sizler düşünüp öyle bir tevafuku rast getirmişsiniz diyebilirler. Böyle bir şey yapmak kast ile olsa rahat ve kolay bir şeydir. Buna karşı deriz ki bir davada iki şahidi sadık kâfidir. Bu davamızdaki kast ve irademiz taalluk etmeyerek 3 dört sene sonra muhtali olduğumuza yüz şahidi sadık bulunabilir. Bu münasebetle bir nokta söyleyeceğim. Bu keramet-i icaziyye Kur'an-ı Hakîm belagatîyetinde derece-i icazda olduğu nev'inden değildir. Çünkü icazı Kur'an'da kudreti beşer o yolda giderek o dereceye yetişemiyor. Şu keramet-i icaziyye ise Kudret beşerle olamıyor. Kudret o işe karışamıyor. Karışsa suni olur, bozulur. Haşiye: 19. mektubun 18. işaretinde bir nüshada bir sayfede 9 Kur'an Tevafuk suretinde bulunduğu halde birbirine hat çektik. Mecmuunda Muhammed lafzı çıktı. O sayfenin mukabilindeki sayfede 8 Kur'an Tevafuk'la beraber mecmuunda lafzullah çıktı. Tevafukatta böyle bedişi şeyler çok var. Bu haşiyenin mealini gözümüzle gördük. Bekir, Tevfik, Süleyman, Galip, Sayit. Üçüncü nükte, işareti hassa, işareti ame münasebetiyle bir sırrıdaki ki rububiyet ve rahmaniyete işaret edeceğiz. Bir kardeşimin güzel bir sözü var. O sözü bu meseleye mevzu edeceğim. Sözü de şudur ki. Bir gün güzel bir tevafukatı ona gösterdim." dedi. "Güzel, zaten her hakikat güzeldir. Fakat bu sözlerdeki tevafukat ve muvaffakiyet daha güzeldir." Ben de dedim, "Evet, her şey ya hakikaten güzeldir ya bizzat güzeldir veya neticeleri itibarıyla güzeldir. Ve bu güzellik rububiyeti âmeme ve şumul rahmete ve tecelli âmeme bakar. Dediğin gibi bu muvaffakiyetteki işareti gaybiye daha güzeldir. Çünkü bu rahmeti hasaya ve rububiyeti hasaya ve tecelli hassaya bakar bir surettedir. Bunu bir temsil ile fehme takrib edeceğiz. Şöyle ki bir padişahın umumi saltanatı ve kanunu ile merhameti şahanesi umum efradı millete teşmil edilebilir. Her fert doğrudan doğruya o padişahın lütfuna, saltanatına mazhardır. O sureti umumiyede efradın çok münasebatı hususiyesi vardır. İkinci cihet padişahın ihsanatı hususiyesidir ve evamir hassasıdır ki umumi kanunun fevkinde bir ferde ihsan eder, iltifat eder, emir verir. İşte bu temsil gibi zatı vacibül vücut ve halik hakim rahimin umumi rububiyet ve şumul rahmeti noktasında her şey hissedardır. Her şeyin hissesine isabet eden cihette hususi onunla münasebettardır. Hem kudret ve irade ve ilmi muhitiyle her şeye tasarrufatı, her şeyin en cüzi işlerine müdahalesi rububiyeti vardır. Her şey her de ona muhtaçtır. Onun ilim ve hikmetiyle işleri görülür, tanzim edilir. Ne tabiatın haddi var ki o daireyi tasarruf rububiyetinde saklansın? ve tesir sahibi olup müdahale etsin ve ne de tesadüfün hakkı var ki o hassas mizanı hikmet dairesindeki işlerine karışsın. Risalelerde 20 yerde kat'î hüccetlerle tesadüfü ve tabiatı nefyetmişiz ve Kur'an kılıncıyla idam etmişiz, müdahalelerini muhal göstermişiz. Fakat rububiyeti i Ahmed'deki daireyi esbab-ı zahiriyede Ehli gafletin nazarında hikmeti ve sebebi bilinmeyen işlerde tesadüf namını vermişler. Ve hikmetleri ihata edilmeyen bazı ef'ali ilahiyenin kanunlarını tabiat perdesi altında gizlenmiş, görememişler. Tabiata müracaat etmişler. İkincisi hususi rububiyetidir ve has iltifat ve imdad-ı rahmanisidir ki Umumi kanunların tazikatı altında tahammül edemeyen fertlerin imdadına Rahmanu Rahim isimleri imdada yetişirler, hususi bir surette muabenet ederler, o tazikattan kurtarırlar. Onun için her zihayat, hususan insan her anda ondan istimdad eder ve medet alabilir. İşte bu hususi rububiyetindeki ihsanatı ehl-i gaflete karşı da tesadüf altına gizlenmez ve tabiata havale edilmez İşte bu sırra binaendir ki icazı Kur'an ve mucizat-ı Ahmediyye'deki işaret-i gaybiyeyi hususi bir işaret telakki ve itikad etmişiz ve bir imdad-ı hususi ve muannitlere karşı kendini gösterecek bir inayeti hassa olduğunu yakîn ettik ve sırf lillah için ilan ettik kusur etmişsek Allah affetsin amin رَبَّنَا لَا تُآخِدْنَا اِنَّس۪ينَا اَوْ اَخْطَعْنَا Sözlerin tebyizinde kıymetdar hizmeti sepkat eden muallim Ahmet Galib'in fıkrasıdır. Elde Kur'an gibi bürhan-ı hakikat varken münkiri ilzam için gönlüme sıklet mi gelir? Sözün özdür ey can, tekellüf değil. Ledün ilminin zübde-i Bu sümmet tedarik tasannuf değil. Bu bir hikmetin nuru irfandır. Ki ehva ve lav ve tefelsüf değil. Müzekki nefs ve musafi ruh. mürebbi dildir, tasavvuf değil. O sözler bütün marifet şemsidir. Sözüm doğrudur, bir teellüf değil. İçin nurudur, lafza akseylemiş. Bir iki satırda teradüf değil. Mutabık lafızlar birbirine. Bu asla tasannu tesadüf değil. Dizilmiş nizamla bütün harfleri tevafuktur, asla tehalüf değil. Bu bir cilve-i sırrı icazdır ki Kur'an'dandır tecvüf değil. Bu hüsnü tesadüf güzeldir, güzel. Bu bapta nedense tezavuf değil. Sayidi Bediü'z Zaman-ı Nursi beyanı Bedi'dir, taatuf değil. Teselliye ermemiş elinde kalem, eder arzı didar taharruf değil. İsabet buna savb haktan gelir. Bu kasti değildir, tasarruf değil. Bunu görmeyen bet nazarlar için telehüf derim ben, teessüf değil. Ki var manevi hayretim galiben, beyanım bu yolda tasarruf değil. Tevafuk sözünde ona çok mudur? Tefevvuk onun için teşerrüf değil. Çok işte hak onu muvaffak ede. Tevaffuk makamu tevakkuf değil. Ahmet Galip rahmetullahi aleyh. Merhum Binbaşı Asım Bey'in fıkrasıdır. Kasem ederim, doğrudur sözü özüyle beraber. Bu hakikati kabul ve tasdik etmeyen bedmayeler kalır dalalet ve vadi hüsranda nice seneler bunları irşad edip kurtarmaktır hüner hidayet erişse eğer o vakit boyun er. cümlenin ıslahını niyaz edip halika yalvaralım hep en ı kur'aniye olan sözleri okuyup anlatalım bu yolda bizler de feyz alıp dilşad olalım fenaiy bekaya tebdilde rızayı bariye kavuşalım Sat hezar tahsine layık bi baha fıkrayı galip bu hakikatları söylemekle olur şüphesiz galip binbaşı Asım rahmetullahi aleyh